Günaydın Güven Bey, merhabalar. Ee, günaydın Emel Bey. Evet, epey bir aradan sonra buluştuk açık bilinçte. E, bu hafta konuğumuz yok herhalde. Cep telefonlarının ülke etkisi üzerine konuşacağımızı belirtmiştiniz. Biraz bilgiyi verirseniz başlayabiliriz. Tamam, bu tabii nispeten hafif bir konu. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Ben aslında mesela bugün Akbelen'deki direnişle ilgili konuşmak istiyorum. Ee, ama hem e, konum değil yani alanım, çalışma alanım, uzmanlık alanım değil hem de e, açık bilinç podcast olarak da dinlenir hale geldi. Podcast ile radyo programı arasında hep şöyle bir e, farklılık oluyor. Radyoda gündemle ilgili ne varsa söylüyorsunuz çünkü o gün e, dinleniyor. Dolayısıyla kimseye açıklamanıza gerekmiyor. Ama işte şimdi e, 1 Ağustos 2023'te biz Akbelen'den konuşuyoruz. 2025'te bunu bu programı podcast olarak dinleyecek birisi belki Akbelen'in ismini bile hatırlamayacak. Neyse o yüzden bir kayıt olsun diye bırakayım Akbelen ormanlarında ciddi bir direniş sürmekte. Bu i̇smini ee, halk... de çok iyi hatırlayacaklarından eminim gelecek nesli. <gülüyor> evet yani <gülüyor> ne halkın işte oradaki ağaçları kestirmemeye çalışıyor. Orada maden araması yapmak niyetinde ve para kazanmak amacıyla e, orada olan e, şirketleri ise işte jandarma aracılığıyla devlet koruyor. E, jandarmanın e, güvenlik altına, e, tırnak içinde söylüyorum güvenlik kelimesini aldığı e, bölgede insanlar dışarıda feryat ederken ağaçlar teklif tek falan inanılmaz bir şey yani ama. Bugün konumuz bu değil. Bugün yani. konumuz cep telefonlarının uykuya olan etkisi. Şimdi bugün özdeş yanımızda yok. Aslında ben özdeşe sormayı düşünüyordum. Çünkü bizden daha genç ve cep telefonu konusunda belki de daha cep telefonunun daha sıkı bir kullanıcısı olabilirsin. hemen hiç cep telefonu kullanmıyorsunuz. Ben de genellikle... Yatarken cep telefonunu şarja takıp mesela çalışma odamda falan bırakıyorum. Fakat genel durum bu değilmiş. Bunu 2018'de yayınlanmış bir makaleden şimdi aktarmaya çalışacağım. Derginin ismi Journal of American College Health. Yani Amerikan Üniversite Sağlığı Dergisi. İşte bu dergide böyle Amerikan üniversitelerindeki öğrencilerin ve hocaların sağlıklarıyla ile ilgili yazılar Yayınlanıyor. Bu yazıyı da yayınlayan, yayınlayan ya da yazan e, iki kişi Villanova Üniversitesi'nden e, iki hemşirelik okulu öğretim üyesi Elizabeth Dowdell ve Breanne Clayton. E, i̇kisi de hemşire kendisi e, ama e, işte bir tanesinin doktorsu var filan falan. Villanova Üniversitesi bu arada Pennsylvania'da... E, Pek Türkiye'de ismi geçmeyen ama iyi üniversiteler arasında yer alan bir üniversitedir. Üstelik çok tanınan geniş bir hemşirelik yüksekokulu da var. Bu tür çalışmalar yapıyorlar. Şimdi ne diyor bu insanlar? Aslında bilimsel olarak nispeten basit demeyeyim ama kolayca yapılabilecek ya da tekrarı mümkün bir çalışma yapmışlar. İki büyük üniversiteden Amerika'nın iki işte orta boy büyükçe üniversitelerinden 372 öğrenciden veri toplamışlar ve bu verilerde öğrencilere işte ortalama ne kadar uyuyorsunuz bir gecede? E, uyurken cep telefonunuzu yanınızda mı tutuyorsunuz, yoksa baş ucunuza mı koyuyorsunuz, yoksa kapatıyor musunuz, yoksa açık mı bırakıyorsunuz, sesini kısıyor musunuz falan gibi sorular sormuşlar. Ve buradan aslında hepimizin tahmin edeceği sonuçlar çıkıyor. Nitekim bu e, makalenin başlığı da e, Interrupted Sleep, İngilizcesi. College Students Sleeping with Technology. Yani işte e, bölünen uyku, üniversite öğrencilerinin, üniversite öğrencileri teknolojiyle birlikte uyuyor falan diye çevirebiliriz. E, bu açıdan böyle bir hani zelzele yaratacak bir sonuç falan yok ama ben yine de ilginç buldum. E, bu yaz günleri içinde uygun bir program olabilir belki. E, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin cep telefonuyla ilişkisi, Amerika'daki öğrencilerin, Amerika'daki muadillerinin e, ilişkisine yakın mı yoksa farklı mı onu da bilmiyorum aslında. Yakın olduğunu tahmin ederim. E, hatta belki daha e, yakın bir, bir ilişki bile olabilir. Bu Türkiye'de rahatlıkla ve kolaylıkla aslında yapılabilecek bir çalışma. Bunu da buraya not edeyim. Çünkü e, herhangi bir ekipman, laboratuvar, şu bu e, işte büyük fonlar falan e, gerektirmiyor. Ee, bu tür işlerle e, uğraşanlar e, e, da aslında hani bir işaret e, fişeği belki görevi e, görür çok kolayca yapılabilecek ve e, işte sonuçları yayınlanabilecek bir çalışma bu doğrusu. Şimdi bu e, 372 öğrenciye e, sordukları sorulardan aldıkları cevaplar özetle şöyle. Bunları sonra biraz daha e, detaylı bir şekilde de anlatmaya çalışacağım. E, ben bu yazıdan e, öğrendim ki daha önce hiç bilmediğim bir şey. Uykuda mesajlaşma diye bir şey varmış. Siz hiç duymuş muydunuz Ömer Bey? Hayır duymamıştım. E, sleep texting diye geçiyor İngilizce'de. Yani o da şu uyuyorsunuz bir mesaj geliyor size. Böyle yarı uyur yarı uyanık bir halde mesajın sesini duyduğunuzdan dolayı mesajı okuyorsunuz. Hatta bir cevap yazıyorsunuz. E, fakat tabii yarı uyur yarı uyanık bir halde olduğunuz için ve hemen sonra tekrar uykuya daldığınız için e, bazen ne yazdığınızı hatırlamıyorsunuz. Daha da e, belki e, ilginci e, bazen böyle bir mesaj aldığınızı veya buna cevap yazdığınızı bile hatırlamıyorsunuz. En azından bu çalışmada. Diyorlar ki işte konuştukları öğrencilerin yüzde yetmiş ikisi ne cevap yazdığını hatırlamıyor. Yani yazmış bir şeyler. Aha, yazmış dörtte üçü yani hatırlamıyor. Bayağı ciddi bir şey. De, evet. E, e, e, kaydı var çünkü telefonda işte bir mesaj göndermişiniz birisine. E, bu mesajlardan da örnekler vermişler. İşte bunlar böyle bir kısmı. Ee, anlamlı bir kısmı anlamsız yani yer uyur yarı uyanık bir halde yazılmış mesajlar olduğu belli. Fakat daha ciddi bir sonuç da var. Yüzde yirmi beşi de e, böyle gece uyur yarı uyur yarı uyanık halde mesaj yazan öğrencilerden yüzde yirmi de yani dört kişiden değil de böyle bir şey yaptığını bile hatırlamıyorum. Yani... Ee, telefonuna baktığı ve aslında bir mesaj yollamış olduğunu gördüğü zaman işte gece saat üçü kırk iki dakika geçe diyelim e, şaşırıyor. Aa ben mesaj mı yollamışım hiç hatırlamıyorum diyor. Yani e, bir ne yazdığını hatırlamamak var bir de bir şey yazdığını bile hatırlamamak var. Bence o daha da ciddi. Ve sonuç olarak e, bu tür davranışların e, teknolojiyle gelişen işte cep telefonu yokken böyle bir sorun da belki yoktu. Şimdi var öğrencilerin uykusunu böldüğünü ve uyku kalitesini düşürdüğünü, uyku borçlarını arttırdığını filan söylüyor bu çalışma. Yani iyi bir etkisi yok sonuçta. Bundan ibaret. Aslında bunun ötesinde böyle insana vay canına demek buymuş falan dedirtecek burada bir olgu ya da bulgu yok. Fakat bence bu üstünde konuşmaya değer bir konu. Şu uyku borcu kavramından da biraz bahsedeyim. Bu Stanford Üniversitesi'nin uyku laboratuvarında geliştirilmiş bir kavram. Çok iyi geliştirilmiş yani dört başı mamur bir kavram değil aslında ama genel olarak şöyle söylüyor. İnsanların bir çalar saat falan kullanmadan uyusalar işte ortalama günde ya da her gece 8 saatle ve 9,5 saat arasında uykuya ihtiyacı olduğu söyleniyor. Bu tabii insandan insana değişiyor. Yani 7,5 saat uyuyup e, dinlenmiş olan insanlar da var. İşte 10 saat uyumak ihtiyacı içinde olan insanlar da var. Ama genel e, olarak böyle işte 8 ila 9,5 saat arasında olduğu söyleniyor. E, siz eğer diyelim e, işte 9 saat uykuya ihtiyaç duyan bir insansınız ama Gece de ancak 6,5 saat uyuyabiliyorsanız çünkü vaktiniz yok geç yatıyorsunuz erken kalkmanız lazım. E, borcunuz oluyor uyku borcunuz uyku borcu böyle bir şey e, ve bu borç birikiyor biriktikçe de sağlık üzerinde kötü etkileri olduğu söyleniyor. Fakat bunun ötesinde çok fazla bir şey bilinmiyor yani mesela bu borcunuzu nasıl ödersiniz diyelim işte son bir ayda e, 8,5 saat uyku borcunuz çıktı şimdi e, cumartesi, pazar günleri işte ekstra yadan beer saat e, uyusanız yani fazladan bir on saat uyusanız bu borcunuzu ödemiş oluyor musunuz olmuyorsun Hayır Dolayısıyla bu o anlamda işte sonradan ödenebilecek borç gibi bir şey de değil e, ama borcun e, işte sağlığınız üzerinde negatif etkileri ne yaşıyorsunuz bir yandan e, bu e, uyku borcu kavramını ortaya çıkartan insanlar uyku borcunuz var mı yok muya dair bir test de geliştirmişlerdi. Çok basit bir test aslında. Ee, sizi sessiz bir odaya alıp bir yatağın üstüne yatırıyorlar. Yani böyle pijamanızı giymenize falan da gerek yok. İşte düz bir yere yatıyorsunuz. Fakat ses geçirmeyen bir odadır. ışıkları da kapatıyorlar. Dolayısıyla dışarıdan gelen herhangi bir uyaranla e, tabi değilsiniz. E, çok ilginç bir şekilde uyku borcu olan e, Herkes ya da hemen herkes yaklaşık 20 dakikaya kalmadan uyuyakalıyor. Şimdi 20 dakika çok kısa bir süre değil ama çok uzun bir süre de değil. Üstelik bu Türk testlere tabi tutulan insanların birçoğu diyor ki, ya ben kolay kolay uyuyamam işte mesela benim zaten gece yatağa girdiğim zaman uykuya dalmam en aşağı bir saat, bir buçuk saat sürüyor. Yirmi dakikada ben nasıl uyuyacağım? Hele günün ortasında falan. Fakat bu insanların da işte on dakikada horol horol uyumaya başladıklarını görüyoruz. Uyku borcu biraz böyle bir şey. Ee, şunun da cevabını bilmiyorum. Şimdi aklına bu soru gelecek olan olursa, ya peki gece bir buçuk saat dönüp dolanıp bir türlü uykuya dalamayan bir insan günün ortasında, yabancı bir yerde rahatsız bir düz yatak üzerinde, pijamalarını falan da giymemişken nasıl oluyordu 12 dakikada ya da 20 dakika içinde en fazla uykuya dalıyor? E, o da belli değil. E, fakat böyle. Uyku borcunuz varsa bir şekilde bu borcun e, karşılığında böyle ortalama e, kaldığınız e, oluyormuş e, bulgular böyle diyor en azından. Şimdi e, Amerika'da e, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün içinde uyku ve üzerine çalışan insanlar var. Bunun da aslında nedenleri var. 2011'de mesela çok büyük bir anket yapmışlar, bir çalışma. Yaklaşık 75 bin kişiyi alıp işte onlara sorular sormuşlar. Bu 75 bin kişinin üçte birinden biraz fazlası demiş ki işte ben gecede ortalama 7 saatten daha fazla uyuyamıyorum. Uyuyabilirsem uyuyacağım ama e, vaktim olmuyor işte. Çünkü gece geç yatıyorum sabah erken kalkmam gerekiyor işe gitmek için filan. E, daha da yüksek bir grup yüzde otuz sekizi demiş ki son bir ay içinde en az bir kere e, gün içinde istemeden uyuya Uyuyakaldığımı fark ettim. Bu tabii ciddi bir şey çünkü kaldığınız yer e, çok olmadık bir yer olabilir. E, otomobil kullanıyor olabilirsiniz işte ders dinliyor olabilirsiniz e, konuşma veriyor olabilirsiniz bunları biz de gördük aslında tabii hatırlayacaksınız e, nitekim e, işte e, karayollarıdaki düzenlemeler üstüne de çalışan insanlar e, peki e, hiç otomobil kullanırken uyukladıkları olmuş mu diye de sormuşlar bu 75 bin e, yaklaşık kişi arasından yaklaşık yüzde beşi Evet, e, araba kullanırken en az bir kere kaldığım oldu son bire içinde demiş. E, bunlar tabii uyuyakalıp ama kaza yapmadan tekrar durumu toparlayabilenler e, kaza yapıp belki ölenler falan da olmuştur. Dolayısıyla burada ciddi bir durum var. Yani uyku borcunun aslında düşündüğümüzden daha çok etkileri olabilir. Şimdi zaten uyku borcuna e, yatkın bir ülkenin vatandaşlarıysak, bir de işte e, cep telefonunu sesini açık bırakarak e, gece yatakta yanımızda tutmak durumu daha da kötüleştiriyor. Bu makalede aslında sonuç olarak bunu söylüyor. E, peki e, cep telefonu sahibi insanların hepsi mi yatarken yanlarına alıyorlar? Hayır tabii ki hepsi yanlarına almıyorlar. Fakat bu çalışmadaki e, işte ne kadar 300 öğrenci miydi? E, 372 e, öğrenciden toplanan e, veri diyor ki bu öğrencilerin yüzde %67'si e, telefonlarını e, baş uçlarında tutuyorlarmış. %28'i ise e, yataklarının içinde yastıklarının altına falan koyuyorlarmış telefonunu. Ve sesini de kısmıyorlarmış. E, dolayısıyla yeni bebeği olmuş bir anne babanın o bebeğin sesine e, bir hassasiyet geliştirmesi gibi işte mesaj geldi e, sinyali, ses akustik sinyali ne e, hassasiyetle geliştirdiklerinden bir mesaj gelir gelmez hemen uyanıyorlar ama gecenin ortasında işte doğru düz uyanamıyorlar belki yeri uyur yeri uyanık halde mesajı okuyorlar bir de bir kısmı cevap yazmaya kalkıyor işte sonradan ne cevap yazdıklarını bile hatırlamıyorlar bu cevaplarında böyle işte yarı anlamlı yarı anlamsız metinler e, oluşturduğunu ertesi gün telefon cihazı zaten e, işte sizin deneyi yapacağınız ekipman o telefon cihazı yani öğrencinin zaten elinde olan bir şey. Dolayısıyla bu yapması da tekrar etmesi de e, nispeten kolay bir çalışma. Bunu da bir daha e, söylemiş olayım. E, yatarken yanına baş ucuna telefon koyan ya da yastığının altına telefonunu alan ee, öğrencilerinde yüzde 52'si telefonun sesini kısmıyor ya da kapatmıyormuş. Yani telefonun sesini kapatmanız mümkün ya da işte uçak modunu alırsanız e, mesaj geldiği zaman farkında olmuyorsunuz ama zaten asıl e, bu öğrencilerindekileri anladığım kadarıyla e, 24 saat boyunca uykuda ya da uyanıkken e, her an e, bağlantılı işte, kalmak evet, evet bağlantılı kalmak Dolayısıyla sesini kısmanız e, anlamlı değil. Yani sesini kısmayacaksınız ki mesajı geldiği anda okuyasınız, hemen cevap yazasınız e, filan. Şimdi... Peki pardon bir şey soracağım araya girerek kusura bakmayın. Yani bu lityum ya da ne kullanılıyor bilmiyorum ama bataryalarda sürekli uyku, uyku sırasında yastık altında yatakta, yatağa yakın bir yerde, baş ucuna yakın bir yerde tutmanın başka türden zararları üzerinde de bazı araştırmalar var mı acaba? Yani sadece uyku meselesiyle değil doğrudan doğruya radyasyon vesaire yani neyse onların etkileri Evet e, artı, çok haklısınız yani e, buradaki tek e, negatif e, sonuç aslında uykunun bölünmesi değil e, işte, belki e, cep telefonlarından yaydıkları sinyaller sizin beyninize çok yakın bir yerden kaynaklanıyorsa işte kansere yol açabilir diyen insanlar var. Bu konuda yıllar önce bir program yapmıştık ve Doktor Şenola ile anlatmıştı bize bununla ilgili bir çalışmayı hatırlıyorum. Bu şu anda aktardığım çalışmada buna dair bir bilgi yok ama zaten dertleri o değil diye yoksa böyle bir şey söz konusu değil diye olduğunu sanmıyorum. Ee, şöyle bir ilginç e, bulgu daha var. Bu 372 öğrenciye bir de şu soruyu sormuşlar: ee, Telefonunuzu gece yanınızda tutmanız sizce uykunuzun bölünmesine yol açıyor mudur ya da uykunuzu bir şekilde olumsuz anlamda etkiliyor mudur? Burada, e, burada da yüzde 65'i öğrencilerin hayır etkilemiyor. Ee, ben yine çok güzel uyuyorum falan demiş. Halbuki öyle olmadı. Bahis. Ee, Amerika'da yapılan bir başka araştırmaya göre Amerikan ergenlerinin ve gençlerinin yaklaşık yüzde yirmi beşi yani dört kişiden birisi her an bağlantıdaymış yani işte internet bağlantısı olmadığı bir saniye bile geçirmek istemiyormuş ve geçirmiyormuş böyle olduğunda düşünmek bile istemediklerini falan söylüyorlarmış. Ee, bir de bir iki tane, şimdi bu şeyin aslında bu tür bulguların e, Türkiye dinleyicisiyle de uyumlu olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani böyle bir çalışma yapmadım, bu yalnızca bir spekülasyon şu anda ama e, işte çocukları, ergen çocukları ya da genç çocukları olan ve e, cep telefonu, akıllı cep telefonu kullanan ee, çocukların ya da gençlerin anne babaları büyük ihtimalle evet tam bizim evde de öyle oluyor falan diyordur öyleyse hiç şaşmam. Ee, peki genç bir insan günde yaklaşık e, ortalama olarak kaç mesaj gönderiyordur mesela ee, sormuşken bunu da sormuşlar. Ee, yaklaşık 60 ila 100 mesaj civarında mesaj gönderilmemiş. Bundan geldikçe tabii kısa mesajlar oluyorlar. Bazen tek bir kelime ya da tek bir satırdan ibaret ama yine de günde 60 ila 100 mesaj göndermek bayağı bir mesai yapmak anlamına geliyor. Yani bayağı bir zamanınızı bu işe harcıyorsunuz. Ee, %39'u e, 30 yaşın üstündeyse bu insanlar Bunların yalnız yüzde otuz telefonlarını yatak odalarına sokuyormuş. işte kalanı yüzde altmış biri demek ki başka bir yerde yatmadan önce yatak odasının dışında bir yerde bırakıyormuş. Ama bu sayı tabi yaşla birlikte değişiyor. On dokuz-yirmi yaş aralığına baktığınızda bu sayı, bu oran yüzde altmış yediye çıkıyormuş. Yani. %39'u telefonunun yanına alırken işte biraz daha gençlerde %67'ye çıkıyor. 13-18 yaş arasına baktığımızda ise en yüksek oran %72'ye çıktığını görüyoruz. Yani her ise her 4'ten 3'ü akıllı evet. telefon kullananların akıllı dediğimiz tırnak içinde tabii, kullanıyor. Yanında bulunduruyor yani. Evet yani 13-18 yaş aralığındaki Gençlerin e, yaklaşık dört kişisinden üçü sürekli telefonlarının yanında bulunduruyor, gece telefonunu yanına alıyor, işte ya başucuna koyuyor ya yatağının yastığının altına koyuyor ve sesini de açık bırakıyor ki e, her an işte gelen bir mesaj varsa bakabilsin, e, cevap yazabilsin filan. Bunda yüz mesaj mı dediniz? E, 60 ila 100 mesaj. 60 ila 100 mesaj, müthiş Yazılı bir rakam. Aslında. Bu da tabii az bir şey değil. Bu tabii kültürel bir şey. Yani bundan ne bileyim 30 sene önce böyle bir şey yoktu. Çünkü cep telefonu diye bir aygıt yoktu. Fakat e, internetin yaygınlaşmasıyla tabii cep telefonunun yanı sıra belki tabletinizi de yatağa almak istiyorsunuz. Ya da işte dizüstü bilgisayarınızı yeni başınızda tutuyorsunuz. Bir şey gelmiş mi diye bakıyorsunuz mesajlara. E, evet insan yapıyor böyle şeyler. Fakat e, bu yazının... Sonuç kısmında deniyor ki zaten aslında uyku borcu olan insanlarız ve bunun kötü sonuçlarını zaman zaman görüyoruz. İşte bazen uyuya kalıp direksiyon başında kaza yapıyoruz, bazen derste uyukluyoruz. Olmamamız gereken yerlerde işte dostlarımızla konuşurken uyuya kalıyoruz. Bunu daha da kötü hale getirecek teknolojilerin bu şekilde kullanımına karşı durmalıyız. Yani işte en azından cep telefonumuzu gece yatarken kapatıp şarja takacaksak da başka bir odada bırakmalıyız. E, lastığımızın altına koymamalıyız filan. Tabii bunları söylemesi kolay ama kültürel olarak e, yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil. Ben tahmin ediyorum ki Türkiye'de de ya da akıllı telefon teknolojisinin kullanıldığı her yerde de işte e, benzer davranış e, kalıplarına herhalde rastlamak e, mümkün. Evet çok çarpıcı yani basit gibi gözüken ama çarpıcı ipuçları barındıran bir araştırmadan bahsediyoruz ya da araştırmalarda. Evet dediğim gibi yani bu tür bir araştırma yapmak için aslında bir ekipmana da gerek yok. Çünkü zaten herkesin telefonu var yalnızca soru sorup cevap alıyorsunuz. Siyasi anketlerden çok ötedir teknolojik sofistikasyon gerektirmeyen bir çalışma. Ee, Türkiye'de de yapılsa bence ilginç olur ee, bu konularla ilgilenen birisi belki yaparsa e, bana da haber versin lütfen. Eğer Özdeş burada olsaydı ona diyecektim ki peki Özdeş sen 30'lu yaşlarda bir insan olarak gece yatarken cep telefonunu ne yapıyorsun? Ee, yatak odana getirip yatağının kenarına mı koyuyorsun yoksa başka bir odada mı bırakıyorsun yoksa yastığın altında mı tutuyorsun? Ee, ama bunu e, hatırlarsak eğer ve vaktimiz olursa gelecek hafta kendisine e, sor sorarız. Sorarız, evet. Ömer Bey ne sizden ne benden e, hayır yok. E, evet, doğrusu. biz, biz ya, şahsen ben de fax ve diğer cihazları, telegraf, telegraf cihazlarını kapatıyorum. Evet, e, <gülüyor> iyi ediyorsunuz. Ki yani bu çalışma e, diyor ki aslında burada büyümekte olan bir e, trend var e, yani bu kalıbın aslında giderek yaygınlaştığını da görüyoruz e, 2018 itibariyle şu anda 2023'teyiz yani bu çalışma yayından olmuş 5 sene 5 sene içinde bu sayılar daha da artmış olabilir daha azalmış olduğunu sanmıyorum. Ben de evet evet. E, son olarak da şunu söyleyeyim. Peki ya bu böyle şeyleri sen nereden okuyorsun diyenler olabilir. Evet doğru. Yani e, hemşirelik e, fakültelerinin yayınladığı dergileri falan okumuyorum normal olarak ama bilinç düzeyine yeni bir kitap okuyordum. Orada bir referans gördüm. E, ilgimi çekti. Sonra e, makalenin kendisini buldum indedim. E, radyoculukta biraz böyle bir şey insan e, ne okusa ne görse ne duysa bu acaba radyoda bir program konusu olabilir mi diye Aynen öyle. <gülüyor> e, düşünür hale geliyor ben de artık yani sizde de mutlaka ödür ben de, <gülüyor> Kesinlikle öyle, evet. e, o yola girdim gibi. Dolayısıyla oradan e, tesadüfen karşıma çıkmış bir makale oldu ama Türkiye'de de pek çok e, kişiye yakın gelecektir diye tahmin ediyorum. E, gerek kendilerine gerek işte e, yanlarındaki e, gençlere, e, çocuklarına, yeğenlerine şuna bunu filan. E, bu açıdan e, aktarayım dedim. Çok teşekkürler. Valla son derece demin de söylemeye çalıştığım gibi basit gibi görünen ama çok ciddi sonuçları üzerinde de düşündürücü e, olabilecek bir araştırmanın sonuçlarını tartıştık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim şunu da en son ekleyeyim yani bu yalnızca aslında bu e, cep telefonuyla birlikte uyumaktan e, dolayısıyla uyku borcu biriktirmekten uykusu bölünmekten e, bunlara e, maruz kalmaktan insanların e, sıkıntısı değil yalnızca çünkü işte e, uykusu bölündüğünden dolayı iyi uyuyamayan bir kişi Trafikte araba kullanırken uyuyakalıp gelip sizin arabanıza da çarpabilir. Dolayısıyla evet. size de zarar verebilir. Bu hepimizin sorunu. Bunu böylece yani biz cep telefonunu işte gece yastığımızın altına koyuyor olmasak bile başkalarının böyle davranıyor olması bizi etkileyebiliyor. Bunu da unutmamalıyız diye düşünüyorum. Aynen öyle. Evet. işte yoksa onun adına da teşekkür edelim ve bitirelim biz Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.